9. Üçüncü cilt, yedinci mektup. Bu mektup Seyit Mir Muhibullah Mangpuri'ye yazılmıştır. İnsanlardan gelen sıkıntılara dayanmak lazım olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala'ya hamd olsun ve onun sevgili Peygamberine salat olsun. Size ve bütün Müslümanlara dua ederim. Kardeşim Seyit Mir Muhibullah'ın şerefli mektubu geldi. Bizi çok sevindirdi. İnsanların üzmelerine dayanmak lazımdır. Akrabanın incitmelerine sabretmekten başka yapılacak şey yoktur. Allahü Teala sevgili peygamberine aleyhi ve Ala Alihi Selatü ve emr olarak Ahkaf suresinde peygamberlerden ulul-azm olanların sabrettikleri gibi, sen de sabret. Onlara azap verilmesi için dua etmekte acele eyleme. Mehalindeki âyet-i gönderdi. Orada bulunanlara en faydalı şey, yanlarında bulunanların, kendilerine eziyet etmeleri, sıkıntı vermeleridir. Siz bu nimeti istemiyor, bundan kaçıyorsunuz. Evet, hep tatlı yemeğe alışmış olan şifa verici acı ilaçtan kaçar. Buna ne diyeceğimi bilemiyorum. Farisi i Beyt Tercümesi Nazlı olsa da, aşka yakalanan kimse, naz çekmeye de alışmalıdır elbette. i̇lah abat denilen yere göç etmek için izin istiyorsunuz. Yahut bir yer gösteriniz de oraya gidip, Halkın ifrat derecesindeki cefasından kurtulayım diyorsunuz. Buna ruhsat izin verilebilir. Fakat azimet daha iyi yol orada kalıp sıkıntılara sabr ve tahammül etmektir. Bildiğiniz gibi bu mevsimde halsiz oluyorum. Bunun için kısa yazdım. Selam ederim.